E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifini kutladığımız bu Mevlid-i Nebi gecesinde bizlere tekrar söz hakkı veren e, Efendimiz'i anlatmak için görevlendiren, onun bir yönünü hayatının bir yönünü, ahlakının bir yönünü anlatmak için bizleri görevlendiren e, Türkiye Diyanet Vakfı Kagem İstanbul Şubesi'ndeki arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Ee, bu yayının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kardeşlerimize hayır dualar edelim. Ve e, şu saatini bizlere ayıran siz izleyiciler de e, azami istifade temenni edelim Rabbimizden. Elbette hepiniz biliyorsunuz ki, ben de biliyorum ki e, bizim lisanımız, bizim bilgimiz... Bizim kavrayışımız, Efendimiz'e anlatmak için çok çok çok yetersizdir. Ne çare ki işte iş bize düştü. Şu süreyi onu en doğru şekilde anlayabilmek için, onun bir cihetini dediğim gibi anlayabilmek için geçirmeyi nasip etsin Rabbim. Dilimizdeki düğümü çözsün, sözlerimizi anlaşılır kılsın. Eğer niyetlerimizde bir yanlışlık varsa, bir eksiklik varsa bizim hatalarımız nedeniyle sizleri onu en doğru ve en güzel şekilde anlamaktan mahrum etmesin Rabbim. Bütün bu temennilerle ve daha nicesiyle sizin gönlünüzden geçen güzel dileklerimizi de en hayırlı şekilde iki cihanınız için, hem bu dünyanız hem öbür dünyanız için hayırlı olacak şekilde kabul etsin Rabbim bu, bu mübarek gece hürmetine. Ee, Efendimiz'in doğuşu, onun cihana teşrifi, cihanı teşrifinin kıymeti o kadar büyüktür ki arkadaşlar. Ee, Efendimiz'den gelen bir rivayette, Amcası Ebu Leheb, biliyorsunuz daha sonra hayatı boyunca en büyük, en azlı, en saldırgan düşmanlarından birisi olmuştur. Pervasızca Efendimiz'le mücadele etmiştir. Ama onun doğduğuna sevindiği için, çünkü babası vefat etmişti. Yani Ebu Leheb'in kardeşi vefat etmişti Abdullah. Onun vefatından birkaç ay sonra Efendimiz dünyayı teşrif etti. Evet. Kendisine bu müjdeyi veren yani ölmüş olan kardeşinin, vefat etmiş kardeşinin bir oğlu olduğu müjdesini veren bir cariyeyi azat ettiği için Ebu Leheb'e pazartesi günleri cehennemde azabının hafifletileceğini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani arkadaşlar biz hepimiz çok günahkarız, eksiklerimiz var, hatalarımız, yanlışlarımız var, bilerek veya bilmeyerek yaptıklarımız var. Ee, bildiklerimize oranla yani Cenab-ı Hakk'ın bize kendi kitabından, Resulünün sünnetinden öğretmeyi, öğrenmeyi nasip ettiklerine oranla e, gerçekten bizden bizim ortaya koyabildiğimiz hayat e, çok çok eksik, çok çok e, kusurlu ve dolayısıyla biz e, eğer kurtulabileceksek eğer kazanabileceksek ahiretimizi kurtulabileceksek Yaptıklarımızla değil, e, muhtemelen, muhtemelen e, Efendimiz'e beslediğimiz hürmetle, ona, e, onun ümmeti olabilmekten duyduğumuz sevinçle, e, efendim, yani onun hayatta e, huzurunda olamadık. Ama ona duyduğumuz, işte bu huzurunda olamayıştan dolayı duyduğumuz hasretle belki bir şeyler kazanabiliriz. Ayet-i kerimeler de o çerçevede. Dolayısıyla arkadaşlar, Efendimiz'e olan muhabbeti artırmaya bakalım. Yani sözün özü bu. Ona olan hürmetimizi artırmaya bakalım. Ee, sevgi konusunda benim hep söylediğim bir şey vardır. Yani sevgi boş bir iddiadan ibaret değildir, olmamalıdır. Ee, gerçek bir sevgi e, içerisinde bilgi barındırır, ilgi barındırır. Yani e, sevdiğiniz bir şeye ilgi duyarsınız, alaka duyarsınız. Ee, onun hakkında bilgi sahibi olursunuz ve insan tanıdıkça sever. <gülüyor> Dolayısıyla... Ee, böyle işte şurada bir saat burada yarım saat falan yerde işte şu kadar video dinledim falan bunlarla yetinmeyip arkadaşlar e, doğrudan kaynaklara başvurarak efendimizi tanımaya çalışmanızı tavsiye ederim. bütün Bu bütün hayatınız boyunca sürmesi gereken bir çaba olması lazım. Ee, onun hadislerini okumanız, öncelikle siyerini, yani hayatını okumanız, şemailini okumanız, bunları her fırsatta tekrar ediyoruz. Ee, daha sonra da ulaşabildiğiniz kaynaklardan ve işte herkes kendi derecesine göre, e, efendim hadis kitapları var, ee, onları okumanız ve onun sözlerini, davranışlarını, <gülüyor> ahlakını daha yakından tanımanız, günlük hayatta başınıza bir hadise geldiğinde, bunun bir benzerini Efendimiz'in sünnetinde varsa hatırlayabilmeniz hemen, hemen o bağlantıyı kurabilmeniz. Eğer bir benzeri hadiste yoksa, Efendimiz yani sizin bildiğiniz hadislerde yoksa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumla karşılaşsaydı ne yapardı diye tahmin edebileceğiniz kadar, yani aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz kadar ona yakınlık kesbetmiş olmanız, bu hayatta yapacağınız en güzel şeydir kendiniz için. Ee, i̇nşallah o çaba içerisinde olalım hepimiz. Bu temennilerden sonra e, biliyorsunuz bu sene Mevlid-i Nebi'nin e, e, konusu, her sene bir konu tespit ediliyor Diğer Dişleri Başkanlığı tarafından. Efendimiz'i bir yönüyle, her sene o yönüyle... <gülüyor> tanıtma çabası içerisine giriyor e, Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bu da güzel oluyor yani tematik oluyor. Böylece bir konu hakkında hiç olmazsa detaylı fikirlerimiz olmuş oluyor. Efendim bu senenin konusu da peygamber ve çocuk. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla ilişkisi, çocuk konusundaki e, bakışı Bununla ilgili sünnetleri, davranışları, tavsiyeleri bunları anlatıyoruz. Her yer anlatıyor arkadaşlarımız, hocalarımız her yerde. Bizden de bu konu istendi. Şimdi o konuyu anlatmaya çalışacağım. Olabildiğince de çok klişe olmamaya çalışarak yani herkesin zaten bildiği şeyleri tekrarlamadan daha farklı bakış açıları nasıl olabilir onlara değinmeye çalışarak anlatacağım inşallah. Ama önce bir şeyi hatırlatmama izin verin arkadaşlar. Ee, Efendimiz biliyorsunuz insanlık alemine e, bütün insanlığa bir numune-i imtisal olmak üzere gönderilmiştir. Yani e, Ahzat suresinde Rabbimiz bunu açıkça söylüyor. Yani arkadaşlar siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ahsap suresinde bildirildiğine göre Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Ahirete inanmak demek, hesaba inanmak demektir. Cezaya ve mükafata inanmak demektir. Cennete ve cehenneme inanmak demektir. Ee, bunlara iman ediyorsanız, bunun zorunlu sonucu sizin hayatınızın bir takım e, ilkelere göre, bir takım kriterlere göre e, çetelesinin tutulduğu ve bu çeteleye göre de orada hesap vereceğinizdir. İşte, Rabbimiz bize diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız yani bu sorumluluğa, bu hesaba, bu ödül ve cezaya, bu hayatınızın bir neticesi olarak e, karşılaşacağınız neti cennet ve cehenneme iman ediyorsanız, Allah'ın e, işte orada huzuruna çıkacağınıza iman ediyorsanız sizin bir örneğe ihtiyacınız var. Bu örnek ihtiyacını burada şimdi uzun uzun anlatmayalım ama e, bu konuda zihninde bir endişesi olanlar insanın e, kemal yolunda yani kendisini geliştirme, kendisini ilerletme yolunda ee, ne kadar örneğe her yaşta hem de her yaşta örneğe ne kadar çok ihtiyacı olduğunu psikolojik kaynaklardan sosyal bilimlerin kaynaklarından okuyabilirler görebilirler araştırabilirler oraya geçiyoruz insanın her yaşta arkadaşlar bazı yaşlarda daha şiddetli mesela ergenlik yaşlarında daha şiddetli ama yetişkinlik döneminde dahi her yaşta kendisine örnek alacağı e, "A ben de böyle yapayım diyeceği veya böyle bu kadar bilinçli bir şekilde deme bilinçsiz bir şekilde taklit ettiği e, modellere ihtiyacı var. Ve yapıyoruz biz bunu. Ke doğal olarak kendiliğinden yapıyoruz. Çünkü insanlık içinde e, çığır açanlar kendisi e, herkese örnek olanlar sayıca da hazdır büyük bir çoğunluk baş etrafında ulaşabildiği örnekleri takip ederler Kur'an Kerim'de de bize onların ahiretteki neticelerini söylüyor işte kendisil kendilerine uyulanlar ve in, e, başkalarına uyanlar ve Cenab-ı Hak bize diyor ki sizi ben böyle yarattım yani siz birilerini taklit edeceksiniz, takip edeceksiniz, adım adım peşlerinden gideceksiniz. Böyle insanoğlunun mizacı ve eğer siz ahirete inanıyorsanız, hesaba inanıyorsanız size örnek model olarak da bir insan seçtim içinizden diyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Özel olarak seçilmiştir arkadaşlar çünkü nübüvvet çalışarak olunan bir şey değildir kesbi değildir yani vehbidir Allah seçmiştir bütün peygamberleri ve en son peygamber olarak da onu seçmiştir. Onu özel olarak yetiştirmiştir, onun başına gelen, onun yaşadığı hiçbir şey tesadüfi değildir, kendi haline bırakılmış değildir. Çünkü o bütün insanlığa örnek olarak sunulacağı için, kendisi öyle söylüyor Rabbimiz, onun bütün hayatı, bütün yaşadıkları, bütün davranışları, <gülüyor> Hukuki anlamda söylemiyorum ama ahlaki anlamda, çünkü hukuki anlamda her sünnetten farz, haram, hükmü çıkmaz, bu ayrı bir usul bilgisidir. Ama ahlaki anlamda, kendi, kendi bize örnek alacağımız anlamda, efendim bir e, modeldir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyin modelidir arkadaşlar? İnsanı kamilin modelidir. Yani mükemmel bir insan nasıl olur? Allah Teala'nın, e, Kusursuz bulduğu, her şeyle razı olduğu ve işte olacaksanız böyle olun dediği insan modelidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, ahlakı. Acizane kanaatim, tabii insan-ı kamili öyle bir kelimeyle bir nitelikle anlatmak imkansız ama hani aklımızda kalması için bir konuşmada hiç olmazsa bir yönünü söyleyelim ki aklımızda kalsın bunlar. Aklımızda kalması için insan-ı kamilin en belirgin özelliğinin de arkadaşlar denge yani itidal olduğunu buradan sizlere hatırlatmak isterim. Ne demek itidal? İnsanın kabilin bir özelliği olarak itidal arkadaşlar, onda hiçbir yön aşırı değildir. Her şey yerli yerindedir. İfrat ve tefritten uzak bir hayatı vardır. Şimdi buradan çocuk konusuna doğru geliyoruz. Yani mesela çocuklara şefkat gösterir, sevgi gösterir, merhamet gösterir. Efendim mesela bir müşrikin e, Müslüman olduktan sonra Müslüman olan birinin gelip Peygamber Efendimiz'e e, cahiliye döneminde, İslam öncesi dönemde bir kız çocuğunu nasıl e, bir kuyuya attığını, kendi kız çocuğunu nasıl bir kuyuya atarak onu orada terk edip döndüğünü anlatır anlatırken gözyaşlarına boğulur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama aynı şekilde aynı peygamber yani e, mesela Üsame bin Zeyde olan düşkünlüğünü biliyoruz e, kendisine. Ee, ama onun bir hatası karşısında, ciddi bir hatası, savaşta e, ben Müslüman oldum demesine rağmen birisini öldürmesi karşısında da ona e, son derece ciddi e, tepki verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani e, sevgisi onu ilkesizleştirmez. E, çocuklara duyduğu bu sevgi ve şefkat işte çağımızın en ciddi problemlerinden birisi. Çünkü biz ya ihmal ediyoruz ya abartılı seviyoruz. Genellikle aramızda muhtedil olanlar çok az maalesef efendim ee, ya istismar ediliyor çocuklar ihmal ediliyor. Ya da çok abartılı bir şekilde e, seviliyor. İşte o kadar seviliyor ki boğuyoruz onların kişiliklerini mesela. E, bunun, bununla ilgili e, bir tabir geliştirmişler. İşte ben de biraz baktım makalelere e, bu konuda neler yazılmış diye. Efendim 2011 yılında literatüre girmiş. Daha öncesinde bir çocuk tarafından kullanılmış. Kendi anne babasını tarif ederken bir çocuk araştırmacılara e, benim annem babam helikopter gibi diyor. Yani helikopter nasıl beni böyle takip ederse etrafımda iste, e, istediği zaman işte helikopter gibi tepemdeler diyor. Helikopter anne baba tabiri giriyor literatüre mesela. Abartılı bir şekilde her şeyini kontrol etmek, her şeyle ilgilenmek ve onun kendi kendine gelişmesine engel e, fırsat vermeyecek şekilde e, abartılı ebeveynlik mesela. Ya o ucak açıyoruz ya öbür ucak açıyoruz, ihmal, ihmal ediyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem kendi çocuklarıyla hem çevresindeki çocuklarla ilişkisinin e, böyle bir denge içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü insanı kamil demek, muhtedil insan demektir. Bütün, mesela bu e, Cenab-ı Hakk'ın esmasında da görürüz bunu arkadaşlar. E, zıt özellikler bir arada zikredilir biliyorsunuz. O mesela e, hem vehhaptır. Her şeyi çok hibe eden Rezzak, Fettah, Vehhab ama hem de manidir. Mani diye Rabbimizin bir ismi var. Yani e, gerekli görmediği zaman da vermez yani. Engel olur. O işin ilerlemesi. İşte hem muizdir hem müvildir. Bilirsiniz esmai çalışanlar, okuyanlar bilirler. Birbirine zıt isimler, kabib, basit gibi peş peşe zikredilir. Buradan bir denge doğar arkadaşlar. Hep söylerim yeri geldikçe. Şimdi bir insanın arkadaşlar tek bir ilke doğrultusunda, bütün hayatın tek bir prensiple yaşaması çok kolay. Yani şöyle mesela konumuz çocuk olduğu için oradan örnek verelim. İşte çocuklara şefkat ve merhamet duyacaksın, sevgi göstereceksin, efendim affedici olacaksın, öyle hatalarıyla çok böyle onları hani e, sık boğaz etmeyeceksin, işte müsamahakar olacaksın. Tek ilkemiz bu olsaydı arkadaşlar, bütün hayat olacak, bir tane prensipimiz var, şefkat göstereceğiz, sevgi göstereceğiz, affedici olacağız, hoşgörülü olacağız. Çok kolaydı. Tek, ne yaparlarsa yapsınlar böyle davranacağız. Veya da tersi, işte daha e, otoriter anne babalarda Efendim tersi var. Mesela işte, her, işte az önce söylediğim gibi e, her şeyini takip edeceksin. Hatalarına göz yummayacaksın. Çünkü o hata bir kez hata yaptığı zaman hayatı o hataların üzerine inşa ediliyor. Buna izin vermeyeceksin. E, devamlı e, önünde olacaksın, yanında olacaksın ve efendim onu kontrol edeceksin. Bir yanlış yaparsa hemen engel olacaksın. Hemen örtbas edeceksin veya işte cezalandır. Jackson. Böyle demiş olsalardı ve biz bunu benimseseydik, bu yöntemi benimseseydik bu da çok kolay olurdu çünkü her durumda yapacağımız tek bir şey, tek bir şey var. Ama arkadaşlar insanı kamil böyle değil işte. Kemal bu değil. Kemal arkadaşlar yerine göre davranmak demek. Duruma göre, o durum neyi gerektiriyorsa prensipler doğrultusunda tabii, yani çok son derece esnek, sınırlar olmayacak kadar esnek değil, prensipler doğrultusunda yerine göre hareket edebilmek demek. Yani yerine göre af, yerine göre... Ceza yerine göre sorumluluk, yerine göre ona yardımcı olmak, yerine göre kendi haline bırakmak, o işi kendisinin yapmasını sağlamak, yerine göre önüne geçmek, yerine göre arkasında kalmak, işte bütün mesele bu yerine göre davranmayı biz nasıl ayarlayacağız? Yani nerede, neyin gerektiğini nasıl bileceğiz? Hangi tutum nerede gerekli? Bunu nasıl ayırt edebileceğiz? Bütün mesele bu. Yani zannetmeyin ki şuradaki işte kalan 40-45 dakikada ben size böyle bir anahtar vereceğim ve her şeyin yerini bileceksiniz. Böyle bir anahtar yok. Arkadaşlar, bu sizin hayat içerisinde ferasetinizle e, bilgi, bilgi olmadan feraset olmaz. Bakın bazıları böyle zannediyor, yani hiç okumadan kalbinin sesini dinleyerek hep doğruyu bulur. Evet, böyle istisnai insanlar olabilir, ama bu genel geçer bir kural değildir. E, bilginizi ferasetinizle birleştirip, efendim hepimiz için geçerli bu. Efendim e, her seferinde en doğru olanın ne olduğunu kestirmemiz ve ona göre ilkesel bir şekilde ona göre davranmamız gerekiyor. Yani diyelim ki bir yaşadığı bir olay var. Mesela çok küçük bir örnek vereyim. İşte ilkokuldaki çocuklar için hocaları, öğretmenleri hep derdi ki ödevini evde unutmuşsa peşinden okula getirmeyin. O ödevi evde unutmanın ne demek olduğunu, bunun sonuçlarını yaşasın Ö öğrenci. Unutkanlığının ee, şeyini ödesin bedelini ödesin ve böylece unutmamayı öğrensin diyorlar bize. Değil mi şimdi? Bakın bu bir bilgi. İşte bunu e, nerede biz nerede biz ona yardım etmeyeceğiz. Nerede biz efendim e, onun yaptığı bir hatanın sonucunu yaşamasına izin vereceğiz. Ama nerede de elinden tutacağız, destek olacağız, kendi haline terk etmeyeceğiz, yalnız olmadığını ona hissettireceğiz. Şimdi ben. Pedagoji e, anlatmıyorum burada tabii psikolog da değilim. Dolayısıyla burada kesiyorum bu konuyu e, ve size çok önemli bir şey tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hayatınızda çocuklarınızla ilişkilerde çok büyük krizlere e, düşmeden, çok büyük e, telafisi olmayan sonuçlarla karşılaşmadan önce e, yardım almanızı eğer eksik bilgileriniz varsa bunları tamamlayabilmek için yardım almanızı, tecrübeli efendim eğitimcilerden, tecrübeli pedagoglardan, psikologlardan istifade etmenizi, onlarla işbirliği yapmanızı tavsiye ediyorum. Hararetle. Şimdi arkadaşlar, işte efendimizin hayatında çocuklar meselesinde sadece bugün onu konuşacağımız için böyle müthiş bir denge var. E, o denge ne? Benim görebildiğim kadarıyla arkadaşlar. <gülüyor> e, az önce de söyledim. Çok tekrar etmiş oluyorum ama bunu da söyleyip artık konunun içine iyice girelim. Efendim e, çocuklara karşı özellikle küçük çocuklara karşı e, büyük bir Sevgi büyük ve gösterilen bir sevgi. Efendimiz'in hayatındaki sevginin çok önemli bir unsuru var arkadaşlar. İfade edilen, gösterilen, karşı taraf anlıyor yani kendisinin sevildiğini. Efendimiz'le ilişki içerisinde olan herkes, hatta sahabe biliyorsunuz ne diyor? Sahabeden birisi e, e, o öyle davranırdı ki bize peygamberimiz diyor hepimiz en çok beni seviyor zannederdik. Herhalde en çok beni seviyor peygamberimiz derdik diyor. Yani işte karşılaması, selam vermesi, hatır sorması çocuklar için söylüyorum arkadaşlar. Çocuklar için söylüyorum. Ee, çocukların mesela evcil hayvanları var onları soruyor. Senin kuş ne oldu diyor Enes bin kardeşine. Efendim hastalandığında ziyarete gidiyor Yahudi bir komşusunun çocuğunu hatta son nefesinde iman etmesine vesile oluyor bu ziyaret, Efendimizin bu ziyareti. Ee, hatırlarını soruyor dediğim gibi kucağına alıyor işte e, namazda hutbede böyle rivayetler var sayısız benim bunları aktaracak burada vaktim yok lütfen bakın bu metinlere arkadaşlar namazdayken e, sırtına biniyorlar secdeyi uzatıyor e, biraz tadını çıkarsın diye hemen secdeden kalkmıyor istedim cemaate imamlık yaparken yani ki tek başına namaz kılarken değil işte hutbedeyken tam insanlara hutbe verirken karşıdan torunlarından birinin böyle yuvarlana yuvarlana geldiğin daha küçük bir bebekmiş demek ki yuvarlana yuvarlana geldiğini görüyor ve minberden iniyor torununu kucağına alıp tekrar hutbeye çıkıyor insanlar bunu görüyorlar az önce bakın en başta ne dedim Efendimizin hiçbir davranışı tesadüfi nefsani kendi haline bırakılmış ya bunu da örnek almamıza gerek yok diyeceğimiz hukuki anlamda söylemiyorum ahlaki anlamda kişisel anlamda söylüyorum efendim davranışlar değil. Çünkü peygamberimizin hayatı e, Cenabı Hakk'ın gözetiminde geçmiştir. Özellikle e, sosyal hayatı. Sosyal hayatı. Yani insanların önünde peygamberimiz bir şey yapıyorsa bu öğretici bir davranıştır. O günkü dünyada efendim çocuklara verilen değer işte biliyorsunuz. Adam diyor ki benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirini kucağıma alıp öpmedim diyor. Sen böyle mi yapıyorsun diyor. Yani bir şey olarak görüyor peygamberimizin çocuklara sallallahu aleyhi ve sellem. E, pe, çocuklara böyle nasıl diyeyim, düşkünlüğünü bir zaaf, bir zayıflık olarak görüyor. Savaşçı bir toplum çünkü. Özellikle bedeliler. Efendim böyle bir dünyada mesela kız çocuklarına düşkünlüğü. Hz. Fatma arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in kızı, babası peygamber, yani içiniz gitmesin ama hani şimdi evli, barklı, çoluk çocuk sahibi oluyor Hz. Fatma. Babasının evine geldiğinde babası ayağa kalkarak karşılıyor. Ve onu oturtuyor özel olarak. E, hatta bir rivayet var benim hep böyle e, gözlerimi yaşartır. E, sanırım peygamberimiz mi Hazreti Fatıma'da Hazreti Fatıma'm peygamberimizde kalmış çocuklarıyla beraber yani bir gece hep beraberler gece çocuklardan biri su istiyor. Hazreti Fatma diyor ki ben kalkana kadar bir baktım ki babam suyu getirmiş diyor. Yani duyuyor çocukların su istediğini ve kalkıp kendisi su getiriyor. Kızı halbuki orada yani anneleri orada. Dolayısıyla bütün çocuklara karşı... Bu davranışı o günkü dünyada bir şey gibi arkadaşlar bir hani çok abartılı olmasın ama bir devrim gibi büyük bir değişiklik. Çünkü dediğim gibi özellikle geleneksel dünyada içinizde Anadolu geleneklerini bu konuda yakın zamana kadar devam eden gelenekleri bilenler varsa geleneksel dünyada çocuklara bu kadar ilgi göstermenin bir zayıflık olduğu olarak algılandığını bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Efendimizin bu tavrını bir tarafa koyalım, bir başka hadisini de biraz sonra aktaracağım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda çocuklarla ilgili bizi onlara işte şefkat göstermeye, merhametli olmaya, onlara karşı işte ana babalık görevlerimizi yerine getirmeye... Ee, sevgi duymaya, affedici olmaya vesaire. yani bu deminden beri anlattığım özelliklerin e, Kur'an-ı Kerim'de teşvik edildiğini görmeyiz. Yani öyle çok fazla e, çok fazla değil. Neredeyse hiç bir ifade yoktur. İşte çocuklarınıza iyi bakın. Onlar size Allah'ın emanetleri. Onlar bu dünyanın nimetleri. Onlara sevgi gösterin. Şefkat gösterin. Böyle bir ayet yok. Ne var? Arkadaşlar çocuklarla ilgili. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ne görüyoruz? İçinizde muhakkak Kur'an'a vakıf olanlar vardır. Çocuk kelimesinin geçtiği ayetlere bakın yani. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir ifadesi var. Çok defa tekrarlanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani çocuklar bir imtihan, fitne burada imtihan anlamındadır. Tabi bela ve ceza anlamı da var ama yerine göre değişir. Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır, bir fitne konusudur. Yeri gelir ceza olur, yeri gelir imtihan olur ama bir fitnedir diyor e, Kur'an-ı Kerim bize. E, peki ne oldu şimdi bu anlattıklarınız diyeceksiniz, böyle diyebilir insan arkadaşlar. E, Allah Teala benim anladığım e, bazı konularda, bizim fıtratımıza yerleştirdiği, bizim kaçınılmaz olarak düşkünlük göstereceğimiz şeyleri ayrıca ayetlerle teşvik etmemiştir. Mesela dünya işlerinize dikkat edin, işte dünyayı sevin, hayatı sevin, böyle ayetler de yoktur. Tam tersine dünya işte... Geçicidir, fanidir, efendim e, burası bitecek ve biz Allah'ın huzuruna varacağız, önemsizdir. Yani baktığımız zaman Kur'an-ı Kerime, işte dünyaya olan düşkünlüğü, dünya işlerine olan hırsı, bağlılığı içimize içgüdüsel olarak yerleştirdiği için Cenab-ı Hak anladığım kadarıyla yani, Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde ayrıca bunu, Desteklemiyor. Tam tersi bu düşkünlüğün içimize yerleştirdiği, içgüdüsel olarak yerleştirdiği, yani sizin kontrolünüzde değil, elinizde olmayacak şekilde e, duyacağınız o düşkünlüğün sizi aşırılığa sevk etmemesi için hep hizada tutacak. Size e, oranın gerçek mahiyetini, yani madalyonun öbür yüzünü de size hatırlatacak, bize hatırlatacak ait kelimelerle dengeyi sağlama e, amacı gütmüştür Rabbimiz. Çocuk konusunda öyle olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklarımıza olan düşkünlüğümüz, çocuklarımıza olan sevgimiz, bağlılığımız, o kadar merkezi bir şekilde hormonlarımız bile değişiyor. Yani düşünün çocuklarımız olduğunda hormonların, vücudumuzun kimyası değişiyor. Bu derecede bir düşkünlük içimize yerleştiriyor allah Teala. O, oradan o kadar emin ki, yani onu çünkü kendisi koydu oraya, işte bunun desteklenmesine ihtiyaç yok. Anladığım kadarıyla tam tersi bu sevginin bu bağlılığın bizi yanlışlara sevk etmesini engellemek için e, hem bazı örneklerle peygamberlerin hayatından örneklerle mesela eşlere olan düşkünlük karşı cinse olan düşkünlük işte dünya malına olan düşkünlük bunlar hep böyle. Efendim bizi mutedil çizgide tutmak için bu düşkünlüklerin bizi başka aşırılıklara, ifratlara götürmemesi için ikazlarda bulunuyor Cenab-ı Hak. E, ve işte peygamberlerin hayatından anlatılan örneklere bakın. Arkadaşlar e, eşleriyle uğraşanlar var aralarında. Değil mi? Yani işte... E, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de şimdi tam yerini hatırlamıyorum. Diyor ki dikkat edin diyor eşlerinizin arasından size düşman olanlar var diyor Rabbimiz. Nasıl bir düşman yani insan, insan düşman biriyle eş olabilir mi? Nasıl bir düşmanlık bu? Hani benim hayatıma mı kastediyor? Bana zarar mı vermek istiyor? Burada manevi bir zarardan bahsediyor. Yani senin eşine olan düşkünlüğün senin için manevi bir cinayet gibi, manevi bir intihar gibi sana zararlı olabilir. Dikkat et diyor yani. Bu konuda dikkat et diyor. Benim hasıl arkadaşlar bunlardan anladığım, benim bütün bunlardan anladığım Rabbimiz hayatımızın Doğru bir şekilde devam etmesi için ihtiyaç duyacağımız yakınlıkları, ihtiyaç duyacağımız sevgileri, ihtiyaç duyacağımız o ilişkileri, kaçınılmaz olan ilişkileri koruyacak duyguları bizim içimize yerleştirmiş. Bunlar otomatik olarak içimizde var. Kendiliğinden yani vakti saati geldiğinde ortaya çıkıyor bu sevgiler, bu bağlılıklar. Bunların, bu bağlılıkların, kelimelerime dikkat edin, bağlılıkların bağımlılığa dönüşmemesi konusunda da bizi ikaz ediyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın eşleri, değil mi? Onlarla, onlar vasıtasıyla bizi ikaz ediyor, dikkat et diyor yani. İnanç bağı olmadığında oradaki bağ senin e, ilanı hâyi, onunla birlikte olacağın anlamına gelmez ve o bağ, yani buradan yanlış neticeler çıkarılmasın ama üzerinde düşünmeniz için söylüyorum. Senin için tehlikeli olabilir, arkana bile bakmaman gereken durumlar olabilir hayatında diyor. İşte evladı ile imtihan edilenler var değil mi yine Nuh Aleyhisselam. Ne kadar büyükmüş Nuh Aleyhisselam'ın imtihanları arkadaşlar. Sağlığıyla mesela sağlık konusunda çok düşkün bugün insanlar. En bilinçli insanın bile ağzından yeri geliyor. Diyor ki mesela hayatta en büyük nimet sağlık diyor. Acizane kanaatim en büyük nimetin iman olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yani şimdi Eyüp Aleyhisselam var mesela. Evlatların arkadaşlar konumuza dönelim. Evlatların e, Hz nuhta olduğu gibi, Hz İbrahim'de olduğu gibi. E, biraz sonra vereceğimiz başka örnekler var. İşte e, Hz Meryem'de olduğu gibi. Adanmış, yani ilkesel olarak e, sizin inançlarınız ve te, asla vazgeçemeyeceğiniz temel prensipler bizim arkadaşlar yollarımızın beraber mi ayrı mı gideceği konusundaki temel ilkelerimizdir. Yeni geldiğinde... Ee, öyle durum Allah göstermesin ama e, çağımızda bunun örnekleri de giderek artıyor. O bakımdan böyle endişe ederek konuşuyorum farkındasınızdır. Ee, yeni geldiğinde arkadaşlar yollarınız ayrılabilir. Ee, o da artık müstakil bir insandır. Başka bir inancı seçebilir, seçer yani. Cenab-ı Hak oraya müdahale etmiyor. Bakın Cenab-ı Hak'ın otoritesi, otoritesini düşünün bizim üzerimizde. Rabbim istese hepimizi itikadi olarak, ahlaki olarak ve davranış olarak, amel olarak, ameli olarak hepimizi mum gibi yapardı yani. Zihnimizde hiçbir yanlış düşünceye giremezdi zihnimize. Hiçbir yanlış duygu kalbimize giremezdi ve azalarımızdan hiçbir yanlış sadır olmazdı. Rabbim isteseydi böyle yapardı. Ama o ne murad etmiş? düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın bizim ihtiyarımız sonucu olmasını tercih etmiş değil mi? Sadece teklifte bulunuyor bize, doğru budur, yanlış budur diyor, hiçbir zaman bu konuda bizi yalnız bırakmıyor ama doğruyu bizim seçmemizi istiyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bile müdahale etmediği, yani kuvvet olarak, kuvvet uygulayarak müdahale etmediği bu, Ter, tercihe dayalı e, hayat tarzlarında arkadaşlar biz ne yapabiliriz ki yani evlatlarımız başka yolu seçtiği zaman işte bizi ona da hazırlıyor o Kur'an-ı Kerim'de anlatılan malların ve evlatların fitne oluşu, imtihan oluşu işte Hazreti Nuh örneği Hazreti İbrahim örneği e, ile ilişkisi yani e, evet mesela Hazreti Nuh örneğinde İnançsız bir oğulla yolların ayrılması meselesi vardır. Lütfen bakın, Araf suresi de olması lazım. Başka surelerde deki Hud suresinde de geçiyor. Efendim, <gülüyor> Hazret İbrahim örneğinde ise böyle bir itikadi şey yok zıt düşme durumu yok. Yolların ayrılması durumu yok. Tam tersine çok güzel ahlaklı, çok güzel ahlaklı, çok güzel imanlı, çok halim Selim bir evladı var Hz. İbrahim'in. Harika bir oğlu var. Ama Cenab-ı Hak onların da yolunu ayırıyor biliyorsunuz. Hem duygusal olarak, hem fiziksel olarak ayırıyor. Yani götürüyor Hz. İsmail'i Mekke'de bırakıyor Hz. Hacer'le beraber. Ve ee, belki onun kalbindeki, bilmiyoruz, kalbindeki yerini e, doğru bir yere yerleştirmesi için haddini aşmaması için e, İsmail'e duyduğu sevginin haddini aşmaması için belki de bakın bunlar biliyorum efendim ne yapıyor ona o kurban etmesini emrediyor e, Rabbimiz dolayısıyla e, işte Efendimizin davranış e, hadislerinde ve davranışlarında da biz çocuklarına hem çok düşkün ama mesela hicret ediyor ve kızını Mekke'de bırakıyor yani Hazreti Zeynep'i Hazreti Ebu Bekir'e bakın yani bir oğlu yanında onunla beraber hicret etmiş ama bir oğlu müşrik olarak Mekke'de kalmış ve Bedir Savaşı'nda babasının karşısına savaşmaya geliyor. Yani Cenab-ı Hak neden onların çocuklarını böyle yani Hz. Ebu Bekir için söylüyorum yani Efendimizin kızları iman etmişti de. Hazreti Ebubekir için söylüyorum. Yani niye üzdü ki yani Hazreti Ebubekir Cenabak öyle bir oğlunu iman ettirmedi. Böyle Hazreti Ebubekir bir şeyler okusaydı böyle bir dualar, bir şeyler. Oğlu da şak diye iman etseydi. Değil mi? Yani bu imtihanları yaşayacağımızı anlıyoruz işte. Gene de Rabbim imtihanımızı kolay kılsın. Ee, bizi evlatlarımızla imtihan etmesin inşallah ettiğin zaman da boynumuz kıldan ince yardımcımız olsun ayaklarımızı sıratımızda kimden kaydırmasın işte sevgilerimiz onlara duyduğumuz sevgiler arkadaşlar bağımlılığa dönüştüğünde hem onlara zarar veriyoruz işte o helikopter anne babalar onların çocukları aşırı ebeveynlik bunlar pedagogik makalelerde kitaplarda konferanslarda anlatılıyor lütfen bakın aşırı ebeveynlik helikopter anne baba terimleri bunları Bunların e, hem çocuğun yani küçük yaşlardayken verdiği zararlar hem ileriki hayatlarında verdikleri zararlar. Mesela her şeyle, çocuğun her şeyine yani adamış, kendisini çocuğuna adamış mesela. Bunu istiyor mu dinimiz bizden arkadaşlar? Yani kendini sıfırlıyorsun, hiçbir idealin yok artık, hiçbir kendin için yaptığın hiçbir şey yok, kendine ayırdığın vakit yok. Kendini çocuklarına adıyorsun yani. Bizden bunu dinimiz istiyor mu? Böyle yaptığımızda o çocuk için iyi oluyor mu? Hem pedagojik olarak, hem ahlaki olarak ve dini olarak yani iyi oluyor mu? İşte bizi bu örnekler arkadaşlar hem Kur'an'da anlatılan peygamberlerin hayatları kıssalar hem de Efendimizin hayatındaki o ilkesel duruş ne kadar severse sevsin. Ne diyor mesela bir asil bir ailenin kızı <gülüyor> hırsızlık yapmış. Ve işte ceza verilecek e, araya giriyorlar diyorlar ki ya Resulallah işte bu aile çok e, kıymetli bir aile asil bir aile toplumda ağırlığı olan yeri olan bir aile ismi de Fatıma kızın efendim bu, bunu affetsek hani bunu çok şey olacak onlar için çok e, ağır bir durum olacak diyorlar diyor ki vallahi diyor değil falanların kızı Fatıma Muhammed'in kızı Fatıma da hırsızlık yapsa elini keserim diyor. Peygamberimizin Hz. Fatıma'ya olan düşkünlüğünü düşünün. Hani e, hırsızlıkla Hz. Fatıma'nın aynı cümlede kullanılması bile ne kadar ağır. Bakın ama efendim çekinmeden böyle söylüyor. Peki bunu böyle kalp katılığından mı yapıyor? Hayır. Biz biliyoruz ki bir başka hadisinde bir gün bir gencin tespit edilmiş böyle e, hani şeye hilafına yer bırakmayacak şekilde suçu sabit olmuş. E, cezası verileceği sırada peygamberimizin yüzünün böyle kağıt gibi olduğunu, bembeyaz kesildiğini görüyor sahabe ve diyor ki Ya Resulallah çok mu üzüldünüz? Diyor ki ümmetimin gençlerinin diyor eli kesiliyor, el, el kesmedir hırsızlığın cezası. Şimdi buradan oraya takılmayın ama cezalar e, konusu ayrı bir bahsi diğerdir. Sadece Efendimizin o ilkeli duruşuna örnek olarak veriyorum bunu. Evet. Ümmetimin gençlerinin gözümün önünde elleri kesiliyor diyor. Nasıl diyor hüzünlenmem diyor. Diyorlar ki ya Resulallah o zaman affetseydiniz. Affedin yani madem sizi bu kadar etkiliyor. Hayır diyor ben bana getirildikten sonra bir dava suçta sabit olduktan sonra ben affedemem. Siz affetseydiniz de bana getirmeseydiniz diyor. Yani yargıya intikal ettikten sonra suça müsamaha gösterilmesi, toplumda suçun teşvik edilmesi demektir. Çünkü ilkesizliktir. O zaman o davranışa niye suç dedik ki yani? Dedi ki Rabbimiz öyle değil mi? Dolayısıyla ben işte bugün size anlatmak istediğim ana konu bu arkadaşlar. Yani nedir? Ee, sevgilerimiz hiçbir zaman bizi ilkesiz bırakacak ilkelerimizi çiğnetecek, bizi e, aşırılıklara düşürecek, ömrümüzü, servetimizi onlar yolunda tüketecek kadar e, abartılı olmamalıdır. Şimdi arkadaşlar çocukların aynı zamanda özellikle küçük çocukların ve yaşlıların, çok yaşlı olan, çünkü onlar da çocuklaşmışlardır. Yani hayat eğer e, tahmin edilen hani normal süreleri içerisinde yaşanırsa bir döngü gibidir biliyorsunuz. Bunun çok görsel olarak da sosyal medyada çok paylaşıyorlar, çok güzel görseller var. İşte emekleyerek başlıyorsunuz, sonra böyle walkerlarla e, tamamlıyorsunuz. Yani yine yürüteçle başlayıp yürüteçle bitiriyorsunuz hayatı. İşte o e, döngünün iki ucunda bulunan küçük çocuklar, ve yaşlılar, Allah'ın merhametinin, bir topluma duyacağı merhametin e, arkadaşlar, e, tahrik edicileri. Merhameti tahrik eden sebepler. Efendimiz mesela buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer süt emen çocuklar, belli bükük yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap sel gibi inerdi diyor. Yani çocuk küçük çocuklara bu gözle bakmak, bizi azaptan koruyan Allah'ın merhametinin, rahmetinin rahman, rahim isimlerinin, e, feyizlerinin artmasına vesile olan işte evimize, hanemize mahallemize değil mi bir köyde mesela uzun süre bir bebek olmadığında böyle endişe ederlermiş insanlar. Ve bir e, birisinin bebeği olduğunu duyduklarında tekrar sevinirlermiş. Ve biliyorsunuz hani yağmur dualarına da bunları götürürler olabildiğince. Küçük çocukları, hayvanları ve yaşlıları yanlarına alarak götürüyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak'ın merhametinin, affının, lütuflarının, bereketinin sebebi olarak görülmüş. Evet... E, İnanılmaz örnekler var peygamber efendimizin hayatında. Mesela küçük çocuklarla selamlaşıyor peygamberimiz. Hat, az önce söyledim, hatırlarını soruyor. Ee, bunu bir hatırayla desteklemek isterim. Ee, bir gün çocuklardan biri dedi ki, çok küçük çocuklardan biri, e, küçükken yani, e, siz dedi, bir yere gideceğiniz zaman bizi götürmeyin dedi. Neden dedim? Neden gelmek istemiyorsunuz bizim işte gittiğimiz yerlere? Çünkü dedi hiç kimse bize hoş geldiniz demiyor, ee, bizi hemen hatırımızı sormuyor, bizi hemen arka odaya gönderiyorsunuz. İşte size konulan tabaklar, sofralar bize konulmuyor, aynısı ortaya konuluyor böyle çocuklara ee, efendim ve. Ee, Bizi orada böyle kapış kapış işte yemek zorunda kalıyoruz, orada konulan tabaklardan yani size davranıldığı gibi davranılmıyor demek istedim. E, Efendimiz'in sünnetinde bunun tam tersini görüyoruz arkadaşlar. Bilhassa da kız çocuklarına karşı ayrıca daha fazla şefkatli ve e, takip ediyor. Yani e, hastalıklarını takip ediyor, işte evcil hayvanlarını takip ediyor, yaşadıkları, içinde bulundukları durumu takip ediyor. Bir arkadaşınız hani sizi gördüğünde ne oldu senin işte dayın hastaydı mesela dediğinde ne düşünüyorsunuz? Yani bak unutmamış e, aklındayım. E, yani sizinle ilgilen dini düşünüyorsunuz. Küçücük bir çocuk üstelik peygamber yani kendisine bu şekilde davranıyor. Efendimizin sünnetinde bunun çok fazla gerçekten sayılamayacak kadar örnekleri var. Fiziksel olarak onlara Sevgi gösteriyor. Peygamberimiz az önce söylediğim gibi yani sevgi kalpte kala işte diyor ki mesela biz Anadolu terbiyesinden falan bahseden babamız bizi hiç öpmezdi. Sonradan öğrendik ki işte uykumuzdayken severmiş. Neden böyle olsun ki arkadaşlar? Efendimizin sünneti böyle değil yani. Mesela diyor ki bakın. Ee, İbn-i Rebiya bin Haris babam beni Abbas, e, Abbas da oğlu Fadılı Hazreti Peygamber'in yanına gönderdi. Yani iki çocuk bunlar. Biri Peygamberimizin amcasının oğlunun oğlu. Biri de işte İbn-i Rebiya bin El Haris ee, yani yakın akrabalığı yoktu tahmin ediyorum. Huzuruna girdiğimiz zaman diyor bizi sağına ve soluna oturttu ve sonra öylesine sıkıca kucakladı ki hiç kimse bizi o kadar sıkı kucaklamamıştı diyor. Ee, Enes bin Malik, peygamber efendimize biliyorsunuz hediye edilmiş bir çocuktur. Mesela şimdi ee, Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, çocuğuna bağımlı olsaydı, üstelik kocası tarafından terk edilmiş, kocası terk etmiş, gitmiş, işte oğluyla kalmış, efendim çok akıllı bir kadın, ee, çocuk çok akıllı, efendim 10 yaşlarında, ya zaten terk edilmişsin yani e, oğlunu alıp elinden 10 yaşındaki oğlunu alıp peygamber efendimize götürüyor biliyorsunuz hicretten sonra ve diyor ki tarihe geçiyor. Bakın bu kadın tarihe geçiyor, bu çocuk tarihe geçiyor. E, Muksirun içinde önde gelen, Muksirun ne peygamberimizden en çok hadis rivayet edenlerin önde geleni oluyor Enes bin Malik e, radıyallahu anh. E, bu davranış sayesinde oluyor işte. Niye? Çünkü ona duyduğu bağlılık onun hayrına olan bir şeyin yapmasına engel olacak bir bağımlılığa dönüşmediği için arkadaşlar. İnşallah anlatabiliyorumdur. Tutuyor elinden götürüyor Peygamberimize annesi. Ve diyor ki Ya Resulallah bütün insan orada adet öyleymiş. Yani hicret ettikten sonra Peygamberimiz Medine'ye gelince herkes bir hediyeyle hoş geldin de gitmişler. Ya Resulallah herkes size bir hediye getirdi. Ben bakındım Etrafıma evime işte imkanlarına dolu bir kadın size getirecek size layık hiçbir şey bulamadım fakat benim bu oğlum çok akıllıdır bunu size hediye ediyorum bakın bu işte bunu bundan bahsediyorum arkadaşlar yani sevmiyor muydu çocuğunu şimdi o kadın yani düşkün değil miydi nasıl böyle vazgeçebildi nasıl böyle bir hediyede bulunabildi yani. Siz tabii bu hiç görmeyecek anlamında değil ama onunla ondan bir beklentisi artık olmadığını gösteriyor. Bunu sizin hizmetinize hibe ediyorum, bağışlıyorum diyor. Ve Enes bin Malik çıkıyor işte oradan o davranıştan arkadaşlar. Bizim yani böyle devamlı tepesinde helikopter gibi dolaştığımız aman düşmesin, aman incinmesin diye davrandığımız çocuklarımızdan da pek bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hatta tam tersi Dediğim gibi az önce hem pedagojik olarak zarar veriyoruz, hem dini, itikadi olarak bu, bu derecedeki bir düşkünlükten de Rabbimiz hoşlanmıyor. İsteyen Hz. İbrahim kıssasını tefsirlerden ve diğer işte yorumculardan detaylı bir şekilde okusun. Bir defasında Efendimiz diyor ki bu Enes bin Malik, insanlar içinde çocuklarla en çok şakalaşan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklar da onu çok seviyorlar. Bir seferden döndüğü zaman Peygamberimiz Medine'ye gireceği zaman bütün çocuklar karşılamaya koşuyorlar. Peygamber. Bu aynı zamanda geleceğe yatırımdır arkadaşlar. Yani dini figürlerin toplumda dini anlatan insanların bu caminin imamı olabilir evdeki hacı dede olabilir işte hacı anne, baba annesi anneannesi olabilir fark etmez çocuğun çevresinde dinle özdeşleştirdiği zihninde dinle özdeşleştirdiği kişilerin sevilen kişiler olması çocuğun zaman içerisinde o dine o inanca o dünyaya sempati duymasıyla neticeleniyor bu çok basit aslında bunu hepiniz anlayabilirsiniz hatırlayın ortaokul lise yılları en çok hangi dersi severdik ve hep söylüyorum bu örneği her sene değişirdi sevdiğimiz ders. Niye? Çünkü hangi hocayı çok seviyorsak onun dersini çok severdik. Bir sene işte Türkçeyi seviyorsak öbür sene matematiği severdik hoca değiştiği için. Dolayısıyla yani şöyle düşünün evde en sevilmeyen kişinin veya çocuğun hayatındaki en sert en acımasız ya da işte ne bileyim en ilgisiz kişinin aynı zamanda dini anlatan kişi olduğunu düşünün. Onun için çocuklara Peygamber Efendimiz'in gösterdiği bu ilgi ve şefkat toplumun geleceğine de yapılmış çok büyük bir yatırımdır. Yani. Çocukların camilerde azarlanması, o konuya, o konuya hiç girmeyelim değil mi arkadaşlar? Bir dokun bin ahişin konumuz bizim. Camilerde azarlanması, çocukların azarlanması, annelerinin azarlanması, fırçalanması. Efendim cami deyince böyle annenin de tüyleri diken diken oluyor, çocuğun da tüyleri diken diken oluyor. Böyle mi yer etmesi gerekir hatıralarında ee, caminin? Dolayısıyla mesela Peygamber Efendimizin işte çocukları sırtına alıyor, az önce anlattım. Ee, efendim onlarla oyunlar oynuyor, oyunlarına e, katılıyor. Hatta işte bir gün e, torunlarını sırtına bindirmiş, kendisi de at olmuş böyle dolaştırıyor onları. Sahabeden bir bunu ortalık yerde yapıyor. Yani niye? Çünkü kitaplara rivayet olarak geçtiğine göre. Yani düşünsenize bugün bir dedenin böyle kelli felli bir dedenin bir işte patron olabilir, bir ne bileyim bir yerde bir idareci olabilir, bir alim olabilir. Böyle dört ay olmuş camide mesela torununu sırtına almış gezdiriyor mesela böyle bir manzarayı hayal edebiliyor musunuz efendim gezdirirken sahabeden birisi diyor ki e sizin ne kadar güzel bineğiniz var öyle diyor çocuklara çünkü peygamberimiz binekleri olmuş diyorlar peygamber efendimiz diyor ki ama onlar da ne kadar güzel bineci diyor yani hemen o iltifattan çocuklara da bir pay çıkarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilhassa kız çocuklarına karşı çok şefkatli davranıyor. Bununla ilgili sayısız rivayet var. Şey, kimin iki veya üç kızı olur. Onlara iyi muamelede bulunur. Oğlan çocuklarını bunlara tercih etmez. Eğitimlerini güzel en güzel şekilde yerine getirirse Allah onları kendisi için cehenneme karşı bir perde kılar ve onu cennetine koyar diyor. İbn Mace'de, Tirmizi'de ve Ebu Davud'da geçen hadisler bunlar. Son olarak arkadaşlar, bütün bu teşvikleri, bütün bu sergilediği ilgi Çocuklara karşı sergilediği ilgi, merhamet, şefkat hepsi yani. Ve hiç çekinmeden yani hiç kimseden çekinmeden topluluk içinde, namaz esnasında, hutbe esnasında her zaman Peygamber Efendimiz çocuklara karşı son derece merhametli davranmış. Mesela bir tane özelliğini söyleyeyim arkadaşlar beni çok etkilemişti. Efendimizin evinden kaç tane çocuk geçmiş sizce? Kaç çocuk yaşamış yani o evde? Ee, Efendimizle birlikte yani belli bir süre de olsa kaç çocuk yaşamıştır doğrusunu isterseniz saymadım ama hani şöyle kaba bir hesapla 20-25'i falan buluyor yani biliyor musunuz kendi çocukları Hz. Ali Hüsame, e, şey şey Zeyd bin Harise onun çocukları, Hazreti Ali'nin çocukları, eşlerinin önceki evliliklerinden olan çocukları, Cafer Tayyar şehit oluyor onların çocukları yani bakımının üstlendiği çocuklar da var. Epey bir sayıda çocuk Efendimizin evinde yaşamış onunla beraber. E zaman zaman olabilir yani bütün ömrü boyunca değil de zaman zaman ve bu Kaynaklar bize şunu aktarıyor arkadaşlar, hayatı boyunca Peygamber Efendimiz hiç kimseye, çocuklara dahil ne elini kaldırmış ne sesini yükseltmiş arkadaşlar. Elini kaldırmamayı anlıyorum da, yani zaten yapmazdı, şiddet yok onun hayatında yani. Sesini yükseltmemek nasıl bir sabır arkadaşlar, nasıl bir karakter yani. Eee... Bağırmamak, bir çocuğa hiç bağırarak konuşmamak, nasıl bir ahlak yani? O çocuklar hiç mi yaramazlık yapmadılar? Ha şunu takdir ediyorum bakın, bizim şehir hayatımız arkadaşlar, Efendimizin bu sünnetlerine uymamızı zorlaştırdı. Çünkü çocuklarla beraber sürekli işte 50-60-100 ne kadarsa metrekare evin içerisinde berabersiniz. Bahçe yok, park yok, buradan artık kim beni dinliyorsa duyuruyorum. Arkadaşlar park olmayan mahalleler var. Çocuğunu bir parka çocuk parkına götürebilmesi için otobüse binip minibüse binip işte bilmem ne kadar seyahat etmesi gereken mahalleler var. Bu insani bir hayat değildir. Bu hayattan e, müşfik çocuklar çıkmaz Buradan şiddet uygulayan çocuklar çıkar. Size söylüyorum. Yani mimarinin, şehirlerin düzeninin, geleceğin ahlakıyla, geleceğin toplum düzeniyle çok yakından ilişkisi vardır. Hatta yakında bir genç bir akademisyenden duydum. Kendim kontrol etmedim makaleyi, e, yurt dışında yapılmış bir çalışma. Bu e, hani nispeten dolarda fakir muhitlerde yapılan konutlar var ya arkadaşlar, toplu konut gibi düşünün. Bu toplu konutların yeşil alana bakan tarafında yaşayan çocuklar daha az suça karıştığı tespit edilmiş. Yani toplu konutlar tabii çok kötü manzaralara bakıyorlar, iç içe böyle yaşıyorlar orada. Bazı daireler, bazı pencereler dışarıya bakıyor. O mahallenin dış cephesine bakıyor ve oradan da bir yeşillik görünüyor. O dairelerde büyüyen çocukların suça daha az karıştığı görülmüş. Ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün toprakla oynayan çocukları azarlayan birini görüyor. Yapmayın, toprakla oynamayın, üstünüzü başınızı belki de kirletmeyin diye. Efendim size bir gerekçeyi bilmiyorum da onu ben ekledim. Ee, azarlayan kişiye diyor ki onları engelleme diyor. Toprak çocukların baharıdır diyor. Toprakla oynayan bir anne yani çocuğu toprakla oynayan bir anneyi içimizden şu anda burada bulunan kişilerden kaç yüz tanesi ikaz ederdi değil mi? yani çocuklar tabii hani böyle burun buruna dip dibe yaşamadıkları için sürekli Ahmet Yüksel Özemren'in de rahmetlinin hatıratında geçer bu bahis. Diyor ki yani ben diyor işte üç katlı, bahçeli kocaman bir konakta, geniş bir ailede büyüdüm. Annemle hiç burun buruna değildik ki annemize saygısızlık yapalım diyor. Ee, yaşadığımız yani mekanların, şartların da bunda payı var. Ama hani kendimiz bunu ee, şartlarımızı zorlayarak biraz o ihtiyacı karşılamaya bakmamız lazım. Hep söylerim Üsküdar'daki bütün parklar beni çok iyi tanır e, diye. Çünkü bizim benim de çocuklarımı büyüttüğüm mahalle gerçekten sokakta oynamaya bahçede oynamaya, bahçe yoktu zaten. El, hiç elverişli olmayan bir mahalleydi. Her gün çocukları işte bebek arabasına, arabamız yok, ulaşım imkanlarımız yok. Efendim, yarım saat, bir saat yürüyerek efendim, parka götürürdük götürürdüm üç tane çocuğu. Ee, Dolayısıyla biraz zorlayarak bunları yapmamız lazım. O saldırganlık, o sesin yükselmesi, o sinirlerin bozulması biraz da yaşam şartlarımızın zorluğundan kaynaklanıyor. Son olarak arkadaşlar işte bu sevgi ve şefkat çocuklara karşı bilhassa merhamet, işte sesini asla yükseltmeyecek. Onların mesela kucağına çişini kaçırıyor bir bebek sevmek için almış kucağına. Çişini kaçırıyor, biraz da büyük bir demek ki bebek. Ondan sonra e, veli, annesi sanırım ikaz ediyor çocuğu böyle. Ne yapıyorsun peygamberin kucağına e, kaçırdın diye. Peygamberimiz diyor ki oğlumu rahat bırak, işini tamamlasın diyor, korkutma diyor. Ve oraya su döküyor sadece arkadaşlar. Yani bu kadar toleranslı peygamber. Bakın son olarak size aktaracağım hadis-i şerifte, Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte ne diyor? Ee, bu işte helikopter anne babalara bir ikaz olsun. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinden çıktı. Torunu Hasan ve Hüseyin'i kucağına basarak, kucağında onları böyle bağrına basarak siz çocuklar hani dünyanın nimetlerisiniz ama insanı cimri, korkak ve bilgisiz yaparsınız diyor. İnsanı cimri, korkak ve bilgisiz kılacak şekilde meşgul edersiniz diyor. Ardından da siz Allah'ın güzel kokulu nimetlerindensiniz diyor. Yani oradaki trajedimize, arada kalmışlığımıza çok güzel bir açıklama getiriyor Peygamberimiz. Yani siz Allah'ın en güzel nimetlisiniz, mis kokulu nimetlerdensiniz ama aynı zamanda da insanı cimri yaparsınız, korkak yaparsınız, bilgisiz yaparsınız diyor. Allah Resulü bu hadisiyle çocuğu olan kimsenin onların geleceğini düşündüğü için cimriliğe, onları babasız ve sahipsiz bırakmamak için, işte cihattan uzak kalarak, savaşlardan uzak kalarak, kaçarak her neyse korkaklığa ve onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken yeteri kadar ilimden nasiplenemeyeceği için de bilgisizliğe kendini mahkum edeceğine işaret ediyor Peygamberimiz. Yani çocuklara ilgili onların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını kalplerinin, aç olduğu sevgiyi, şefkati göstermek ama asla bunu bir bağımlılığa dönüştürmemek eğer bir bağımlılığa dönüştürürsek kendimize de zarar veriyoruz arkadaşlar ve hiçbir çocuk siz diyelim saçınızı süpürge ettiniz, işte GAK demeden, ETGOK demeden süt verdiniz, bütün hayatınızı ona vakfettiniz, bütün imkanlarınızı, vaktinizi, her şeyinizi. Çocuk işte 15-17 neyse yaşlarına geldiğinde böyle cahil, işte dünyayı tanımayan, kendini kapatmış dışarıya, sırf çocuklarına ne yedirsem, ne, ne ne giydirsem diye uğraşan bir anne babadan çok gurur duyacak mıdır sizce arkadaşlar? Onun yolundan gitmek isteyecek midir? Onun gibi olmak isteyecek midir? İşte buradaki dengeye tabii ki yani hani kariyerist anlamda bir anne baba olduğunun anlamında değil asla ama buradaki dengeye de böyle işaret etmiş olalım. Arkadaşlar bir araştırma yapılmış. Bu akademik bir makalede rastladım buna da. Türkiye'de annelerin üçte birinin, Babaların ise yedide birinin helikopter ebeveyn olduğu ortaya çıkmış bu, bu araştırmada. Özellikle de eğitim düzeyi yükseldikçe helikopter anne baba olma e, e, oranı da artıyormuş. Niye? Çünkü hırslı, daha hırslı oluyorlar, başarı konusunda daha hırslı oluyorlar. Efendim e, ve e, daha böyle idealleri, hedefleri daha yüksek oluyor ve daha büyük zarar veriyorlar. Bu yüzden de bugün mesela bizim danıştığımız psikologlar, pedagoglar eğer çocuğunuza bir e birisinin bakması gerekiyorsa mümkünse aileden birinin ve mümkünse sevgi dolu bir teyzenin bakmasını efendim her türlü böyle kariyerist, hırslı insana emanet etmekten daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. En ideali tabii bütün annelerin çocuklarına kendilerinin bakması ve e, bunun için de kendi hayatlarını sıfırlamadan bunu başarmaları nasıl olacak diyeceksiniz. Hani böyle bir <gülüyor> imkansız gibi geliyor kulağa. E, benim benim tavsiyem arkadaşlar geniş aileyle ilişkilerimizin korunması ve birbirimize destek olarak kadınlar anlamında birbirimize destek olarak efendim hem kendimizi geliştirmeye ilmi anlamda sosyal anlamda kendimizi geliştirmeye devam etmemiz hem de çocuklarımızı o kan bağından ve işte birbirimize duyduğumuz ilgiden doğan şefkatle o hani bir Afrika sözünde söylendiği gibi bir, köyü yeti, bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir diyor. O şefkat ve çocuklarımızı sağlıklı ortamlarda yetiştirebilmek benim tavsiyem. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Mevlidine bir kutlu olsun, mübarek olsun. Efendimizin sünnetini böyle seçerek değil de işte işimize geldiği gibi değil de o nasılsa öyle. Ee, bizden nasıl olmamızı istiyorsa öyle anlayabileceğimiz bir kuşatıcılığa Rabbim hepimizin hem ilmini hem zihnini hem kalbini genişletsin, müsait kılsın inşallah. Allah'a emanet olun. Tekrar Kagem İstanbul'daki arkadaşlara teşekkür ediyorum.